Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, illeyhah edana lihada ve ma kuna linahde de levla en hadanallaha. Walâ tuffiqi, walâ ousami, walâ tabakkuli illâ lallaha. Eşhedü en la ilahe illallahhu ahdahu ilâ şerikele, la niddelehu, wa la şebih, wa la kuf'e, wa la missle, wa la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رب رحمة لعالمين وحجّة على العباد إجماعين أعظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان صل الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميمين أفضل الصلاة وتم التسليم Söyledi ki: "Allahü Teala, Kitabı Kârim'inde: 'Ağzıb-ı Allah'ın Şeytanı Râjim, 'Alam Tıra Kedifâ'la Rabb'ı Kâb-i Fîil, 'Alam tefsirini yaptığım fil suresinin üzerine duracağız inşallah sure elemtera diye başladığı için devamlı ama devamlı üzerinde tefekkür etmemiz gereken bir suredir Allah teala hepimizin bildiği namazlarımızda okuduğumuz bu sureye elemtera görmediniz mi bir bakın neler oldu neler Neler bitti neler. Siz bunları duymadınız mı? Bunları görmüyor musunuz? Diyerek elemtera ile bizlerin dikkatini bu sureye çekmektedir. Bundan dolayı biz Müslümanlar bu sureyi devamlı tefekkür etmek. Derin manalar üzerinde devamlı tefekkür etmekle mükellefiz kardeşler. Kardeşlerim tara, keyfe كَيْفَ فَعَلَ bi بِأَصْحَابِ الْف۪يلِ fil. fil suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinden önce meydana gelen bir olaydan bahseder. Bir vali, Ebrehe isminde bir vali haset ve çekememezlik sonucu ve başka siyasi hesaplar sonucu Kabe'ye saldırmak ve Kabe'yi yerle bir etmek ister. Oldukça kalabalık bir topluluk ile yola çıkar. Karşısına kendisinden olmayan, Allah'ın kutsalı Kabe'yi savunmak isteyen bazı küçük gruplar çıkar. Bu küçük gruplar Ebrehe'nin karşısında yenileceklerini bilmene rağmen, bu küçük gruplar Ebrehe'nin kendilerini yerle bir edeceğini bilmelerine rağmen Ebrehe'ye karşı direnirler, esir düşerler, yenilirler ve ölürler. Burayı özellikle bahsediyorum. Biraz sonra bunlardan ibretler çıkaracağız kardeşler. Ebre yoluna devam eder. Taif'e kadar gelir. Taifler Mekkelilerin ticari ortağıdır. Siyasi olarak Taiflerle Mekkeliler bir dostluk ve ortaklık ilişkisine sahiptir. Bu dostluk ve ortaklık ilişkisi Taif ile Mekkeler arasında bu ilişki o kadar güçlüdür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra Taif'e davet için gittiğinde dostlarının yani ortaklarının kabul etmediği bir kişiyi kabul etmeme adına Resulullah'ı taşlamışlardır. Böyle sıkı bir ortaklıkları vardır. Bu ortaklara rağmen Taif'ler ortaklarına ihanet etmişler. Ebrehe'nin karşısına çıkmışlar. Biz sana karşı gelmeyeceğiz demişler. Ve Ebu Rikal isimli bir köleyi onlara rehber olsun diye Ebrehe'nin yanına vermişlerdir. Ebrehe Ebu önderliğinde Kabe'ye kadar gelmiş. Mukammes denilen mevkide Ebu Rikal ölmüştür. Ebrehe birkaç gün beklemiş, birkaç gün konaklamış. Bu sürede Mekkelilerin mallarını gasp etmiştir. Kendisine Abdülmuttalip seninle görüşmek istiyor. Kabe'nin önderlerinden, Mekke'nin ulularından, Mekke'nin yaşlarından denmiştir. O da Abdülmuttalip'i huzuruna kabul etmiştir. Abdülmuttalip Ebrehe'nin huzuruna girdiğinde benim develerim var 200 tane. Benim develerime el koydun onları ver demiştir. Ebrehe der ki ben senin bana gelip yalvaracağını, şehrimiz yok etme Kâbemizi yok etme diyeceğini umarken sen kendi malıyın derdine düşmüşsün der Abdülmuttalip ona cevap verir o Kâbenin sahibi Kabe'sini koruyacaktır ben kendi malımın mülkümün derdindeyim Kâbenin sahibi de kendi malını ve mülkünü koruyacaktır der ve oradan ayrılır birkaç gün sonra Ebrehe Kabe'ye saldırı başlatır en baştaki fil gitmez. Sağa döndürürler hareket eder. Sola döndürürler hareket eder. Geriye döndürürler hareket eder. Ama Kabe'ye hücum etmek için bir adım dahi atmaz. Ve o esnada Allah subhanahu teala'nın tüm kâfir ve zalim kavimlere olduğu gibi bitirici darbesi iner. Ebabiller vasıtasıyla, kuşlar vasıtasıyla Allah subhanahu teala... Ebrehe ve ordusunu yerle bir eder. İşte aradan yıllar geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de tevhid davetini sunarken Fil Suresi nazir olmuş. Elem tara keyfe faale rabbuke ashabil fil. Rabbin fil ordusuna neler yaptı hiç görmedim mi demiştir. Değerli kardeşlerim, Müslümanların karşısındaki ordu ne kadar güçlü olursa olsun İslam'ın ve İslami değerlerin karşısındaki güç ne kadar güçlü olursa olsun. Zafer ancak ve ancak Allahü subhanehu ve teala'nındır. Zafer ancak ve ancak Allah'ın taraftarlarınındır. Başarı ve galibiyet ancak ve ancak müminlerin olacaktır. Fil suresi ilk etapta bize bunu öğretmektedir. Fil suresi açıkça bize şunu nasihat etmektedir. Ey Müslümanlar, durumunuz ne olursa olsun. Ey Müslümanlar, isterseniz güçlü ve kuvvetli bir kavmin karşısında tek başınıza bile olsanız galip gelecek olan sizsiniz. Fil suresi bizim kalplerimize galibiyet düşüncesini aşılamaktadır. Ey Müslüman kardeşlerim, bu davaya sımsıkı sarılırken, İçinizde bir yes, bir ümitsizlik, bir umutsuzluk olmasın. Çünkü galip gelecek olan Allah'ın dinidir. Çünkü galip gelecek olan Allah'ın kelimeleridir. Çünkü galip gelecek olan Allah'ın kutsallarıdır. Kardeşlerim düşünün Kabe, dört duvarı olan basit bir ev. Yıkmanın oldukça basit olduğu bir bina. Ama o günün en güçlü ordularından Ebrehe'nin ordusu dahi onunla baş edememiştir. Değerli kardeşlerim unutmayın. Mümin kâbeden daha kutsaldır. Müminin kanı, müminin canı, müminin varlığı kâbeden daha kutsaldır. Allah subhanehu ve teala mutlaka ama mutlaka müminleri Kabe'den daha öncelikle koruyacaktır. Şöyle bir soru gelebilir aklımıza. Hocam bugün veya dün Müslümanlar perişan bir halde kafirlerin eline esir düşmüş, kafirlerin eline tutsak kalmış, kafirler tarafından işkence edilmiş, kafirler tarafından mağlup edilmiş, kafirler tarafından işkence altında öldürülmüş. Hani Allah ve Teala müminlere sahip çıkacaktı? Değerli kardeşlerim Allah'ın bizim üzerimizdeki hikmetini biz bilemeyiz. Allah subhanahu teala'nın olaylar ve hadiseler hakkında ne takdir ettiğini biz bilemeyiz. Çünkü bizim görüşümüz kıttır. Bizim düşünce sistemimiz basittir. Allah subhanahu teala ise ezeli ve ebedi ilmiyle hikmet sahibidir, hakimdir. Bugün bizim mağlup olmamızı takdir etmişse bu da bizim hayrımızadır. Bugün bizim şehit olmamızı takdir etmişse bu da Müslümanlar için hayırlıdır. Bugün bizim için bir esaret takdir etmişse bu da Müslümanlar için sadece ama sadece hayırdan başka bir şey değildir. Değerli kardeşlerim, Fil suresinde Allah subhanehu ta'ala bir de bize şunu öğretmektedir. İslam'ın düşmanları, bu davanın düşmanları Kutsalların düşmanları hiçbir zaman başarı olamayacaktır. Kutsallara düşmanlık edenler her zaman, her mekanda, her daim yerle bir olmaya mahkumdurlar. İsterse topları olsun, isterse tüfekleri olsun, isterse uçakları olsun, isterse polisleri olsun, isterse emniyet birimleri olsun, isterse orduları olsun, eninde sonunda... Şiravun gibi eninde sonunda Ebreheve ordusu gibi yerin dibine batılacaklardır. Allah subhanehu t'ala burada Fil suresinde İslam'ın düşmanlarına tevhidin düşmanlarına da açık bir ikazda bulunmaktadır. Ey kafirler! Ey zalimler! Ey hainler! Ey İslam'a ve Müslümanlara saldıranlar! Sizden önce nice güçlü kimseler geldi, başarılı olamadı. Sizden önce nice kavimler geldi, başarılı olamadı. Siz hiç başarılı olamayacaksınız. Onlar sizden çok daha güçlüydü. Firavun ve hanedanı sizden çok daha güçlüydü. Müminleri ateş dolu hendeklere atıp orada onlara işkence eden Ashab-ı sizden çok daha güçlüydü. Dağlarda kayaları delerek kendilerine ev yapan at kavmi sizden çok daha güçlüydü. Kazıklar sahibi firavun, ordular sahibi firavun sizden çok daha güçlüydü ve az bir topluluğun hakkından gelemedi. Gelin sizde bırakın, gelin sizde tevhide girin, gelin sizde İslam'a ve Müslümanlara hizmete girin şeklinde Allah subhane ve teala... İslam düşmanlarına açık bir ikazda bulunmaktadır. Aynı uyarıyı buradan biz de tekrar ediyoruz. İslam'ın düşmanlarına, Allah'ın indirdiği hükmetmeyen tağutlara ve onların yalakalarına ve onların destekçilerine ve onların yardımcılarına diyoruz ki kesinlikle başarılı olamayacaksınız. Kesinlikle kaybedeceksiniz. Kesinlikle yok olacaksınız ve arkanızdan hiçbir şekilde iyi bir düzünüm, iyi bir cümleyle hiçbir şekilde güzel bir ifadeyle bahsedilmeyecek. Düşmanlarımıza diyoruz ki yapmış olduğunuz bu düşmanlık bize değil Allah'adır. Müminler bugün Kabe'den daha kutsaldır. Bize düşmanlık mı yapıyorsunuz? Yapın. Ama başaramayacağınızı bilin. Sizden öncekiler başaramadı, siz de başaramayacaksınız. Zafer ve galibiyet sadece ama sadece müminlerin olacaktır. Düşmanlarımıza sesleniyoruz. Allah'ın dostlarıyla savaşanlar Allah'la savaşmak için cenk meydanına atılmış gibidirler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler bugün bizimle değil, bizzat Yerlerin ve göklerin sahibi, aziz ve hakim olan Allah'la savaşıyorsunuz. Rakibi Allah olan, düşmanı Allah olan bir ordunun galip gelmesi hiç mümkün müdür? Göklerin ve yerin sahibine karşı, dağların sahibine karşı, rüzgarın sahibine karşı, Cebrail'in, Mikail'in Rabbine karşı bir savaşta galip gelmeniz mümkün müdür? Bundan, diyoruz ki, bundan dolayı diyoruz ki sizin için iki yol vardır. Ya gelin tevhid ehli olun ya da en azından tevhid ehli olmuyorsanız Müslümanlara düşmanlığı bırakın. Ve Allah subhane ve sizin hakkınızda takdir ettiği sonu sadece bekleyin. Hiç fesiz Allah subhane ve teala en güzel şekilde aramızda hükmedecektir. Değerli kardeşlerim. İslam tarihine baktığınız zaman kazanımların birçoğu savaşsızdır. Nuh Aleyhisselam kavmine karşı galip gelmiştir. Bir tane ok atmadan. Salih Aleyhisselam kavmine karşı galip gelmiştir. Bir tane kılıç kullanmadan. Lut Aleyhisselam kavmini yerle bir etmiştir. Tek bir taş bile atmadan. Musa Aleyhisselam o güç sahibi o kuvvet sahibi Firavun'u yerle bir etmiştir. Ona karşı tek bir hamle yapmadan. Kardeşlerim tarih boyunca Müslümanların galibiyeti yüzde doksan, yüzde doksan beş tevhid silahıyla meydana gelmiştir. Müslümanlar ne zaman sımsıkı tevhide sarıldılar. İstikamet üzere hareket ettiler. tevhitten ödün vermediler. İman ettikleri esaslara sımsıkı bağlandılar. İşte Müslümanların en güçlü silahı bu olmuştur. Ve bu silah vesilesiyle Nuh Aleyhisselam kavmine galip gelmiştir. Ve bu silah vesilesiyle Hud Aleyhisselam kavmine galip gelmiştir. Tevhid silahıyla, La ilahe illallah silahıyla, İslam silahıyla Müslümanlar karşılarındaki güçleri yerle bir etmiştir. Bundan dolayı bugün bizim silahımız yoktur. Var olan en güzel silahımız tevhiddir. Elimizde ne kadar çok bomba, silah, uçak ne olursa olsun bize galibiyeti getirecek bu olmayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere 13 sene boyunca diz çöktürmüştür. Tevhid silahıyla diz çöktürmüştür. İslam tarihinde Müslümanlar kavimlerine karşı dinleriyle galip gelmişlerdir. Hazreti Ömer'in dediği gibi eğer biz dinimizle onlara karşı galip gelemezsek onlar kalabalık ordularıyla, güçleriyle, silahlarıyla bize karşı galip geleceklerdir. Bizim onlara karşı galibiyetimizin tek bir temel ilkesi vardır. O da sapasağlam tevhid inancımızdır. İbrahim Aleyhisselam'ı tek başına bir ümmet olmasına rağmen başarını kılan, galip kılan işte bu olmuştur kardeşler. <Gülüyor> kardeşler, fil olayından sonra Bakın şimdi olaya bakın. Bir ordu geliyor. Oldukça güçlü bir ordu. Karşısına kim durursa yerle bir ediyor. Kabe'ye geliyor. Daha önce söylemiştim size. Düşmanlarımızın bizim aleyhimizde yaptıkları, attıkları her bir adım bizim lehimize dönecektir. Allah'ın düşmanı Kabe'ye saldırdı. Yerle bir oldu. Bütün dünyanın gözü Mekke'ye döndü. Arkasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti ortaya çıktı. Yani Ebrehe vesilesiyle Allah subhanahu ve teala bu davaya büyük bir fayda vermiştir. Ebrehe, dünyadaki bütün gözlerin Mekke'ye, Kabe'ye dönmesini sağlanmış Allah'ın izniyle. Oradan Risalet davası filizlenince, insanlar acaba bu nedir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fevfeç gelip Allah'ın dinini Resulullah'tan dinlemişlerdir. İnsanların zihninde Mekke'nin ve Kabe'nin kutsallığı oluşmuş Ebrehe vesilesiyle Ebrehe vesilesiyle insanların zihninde Mekke kutsaldır. En güçlü ordular bile Mekke'ye karşı galip gelemedi. Düşünce sahasını olmuş. Aradan bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan risalet davasını beyan etmiş. Ebrehe bir manada bizim dinimize bize Müslümanlara Allah'ın dinine büyük bir hizmet vermiştir. Mesela arkadaşlar. Ebu Leheb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye giderse peşinden gitmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çadıra girip orada Allah'ın dinini anlarıp çıktıktan sonra Ebu Leheb girip buna inanmayın bu bizim kavmimizden yüz çevirdi bu delinin tekidir demiştir. Ebu Leheb'in böyle yapması insanların ilgisini daha da artırmıştır. Mesela haç mevsiminde Kabe'ye büyük bir şair gelecektir. Daha Mekke'ye girmeden karşılamışlardır. Bakın bizim içimizde Muhammed diye birisi çıktı. Büyülü, sihirli sözler söylüyor. Aman onun yanına gitme demişlerdir bu şaire. Adam niye gitmeyin demiş, gitmiş ve Müslüman olmuştur. Kardeşler, daha önce söyledim, bir kere daha söylüyorum. Onların tuzakları sadece bizim lehimiz olacak. Onların bize attıkları her bir kurşun bizi daha çok güçlendirecek. Onların bize attıkları her bir iftira bizi daha sağlam kılacaktır. Tarih geçmişte bunun örnekleriyle doludur. Yakın tarih bugün bunun örnekleriyle doludur. İçinde yaşadığımız bu sistem 2001'de Müslümanları o günkü hangi örgüt mevcutsa onun adıyla tutuklamaya başlamıştır. 2005 yılından sonra bu iyice hızlanmıştır. İki ayda bir, üç ayda bir eski Müslümanlar bilir operasyon yiyorduk. Artık şaka yapıyorduk sıra bizden geçti size geldi filan diye. Bakın bu operasyonların sonucu ne oldu biliyor musunuz? Operasyon yiyen Müslümanların aileleri Müslüman oldu. Çünkü onlar evlatlarını tanıyorlar. Onlar evlatlarının suçsuz olduğunu biliyorlar. Aileler Müslüman oldu bir yer. Cezaevine girip, 8 ay 10 ay 12 ay 14 ay orada kalan Müslümanlar Allah'a zikir ederek Allah'a ibadet ederek Allah'a yönelerek imanlarına iman kattılar 12 ay sonra 8 ay sonra 15 ay sonra aramıza daha güçlü mümin olarak döndüler orada geçirdikleri 10-12 ay süreyi kitap okuyarak din öğrenerek geçirdiler çıkıp aramıza katıldıktan sonra İlim ehli, ilimden anlayan, tevhidden anlayan, davetten anlayan Müslümanlar olarak içimize geri döndüler. Sistem her vurduğu darbede tevhid ehli biraz daha güçlendi. Sistem bizim aleyhimize yapmış olduğu her tuzak kendi ayaklarına dolandı. Bakın kardeşlerim birkaç hafta önce tarikatların komedeni olan bir zat... Komedyenliğiyle meşhur olan bir zat tıpkı Ebu Rikal gibi sahiplerine Müslümanlara hedef gösterdi. Müslümanlar silahlanıyor dedi. Bu şekilde ifade vermeye 2.6 trilyon mu 2.6 milyar mı ney arabasıyla ifade vermeye gitti. Müslümanların cebinde 5 kuruş parası olmadı bilindiği halde. Ne oldu biliyor musunuz? Dünden beri takip ediyor. Bir tane gazeteci çıktı, selefiler dedi, bizim burada yıllarca haykırdığımız ama bir türlü duyurmayı beceremediğimiz esasları milyonlara duyurdu. Bir başkası televizyona çıktı, dedi ki bunlar sistemi tanımazlar, bunlar okullara çocuk göndermezler, bunlar devleti tağut görürler. Tağut kelimesinin milyonlarca kişinin kulağına girmesine vesile oldu. Allah'a hamdolsun diyoruz kendilerine de teşekkür ediyoruz bundan dolayı. Bundan dolayı Allah'ın kendilerine iman ve hidayet vermesini Allah Subhane ve teala'dan niyaz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, söylenecek daha çok söz vardır. Söylenmesi gereken daha çok söz vardır. Ancak bir cuma hutbesinde bu kadardır. Benim size nasihatim, Rabbinize olan güveniniz tam olsun. Benim size nasihatim, Davaya olan güveniniz tam olsun. 950 sene uğraşsanız da hayal kırıklığı içinde yaşamayın. Binlerce sene bu davet uğruna çaba verseniz size göre bir adım dahi ilerleyemeseniz bile ümitsizliğe kapılmayın. Bilin ki zafer Müslümanlar olacaktır. Bilin ki kazananlar sadece ama sadece Müslümanlar olacaktır. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ اللّٰي رَبِ